94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim İ Şahin Ben de Ömer Madra bugün açık yeşilde e, yine iklim değişikliği ile ilgili çok önemli yeni bir raporla başlayacağız Greenpeace'in Eis e, danışmanlık kuruluşuna yaptırdığı bu iklim değişikliği konusunda çok önemli bir kuruluş. Ecofist. Daha önce Efendim, de Evet, çok e, önemli büyük bir rapor yayınlamıştı WWF için. E, şimdi de kömür üzerine daha doğrusu kömür değil de karbon bombaları üzerine bir rapor e, çıktı. Çok önemli bir rapor ve ismi de Point of No Return Study yani geri dönüşü olmayan Hı. nokta çalışması. E, Greenpeace şöyle bir uyarıda bulunuyor. Eğer şu anda Dünya çapında hükümetler tarafından yapılmakta olan ya da izin verilmekte olan 14 tane dev fosil yakıt projesi uygulamaya sokulursa 2020 yılına kadar yılda 6.3 milyar ton ek karbondioksit atmosfere salınacakmış. Şimdi bu ne demek? Ee, yıllık olarak Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ikinci e, şu anda Çin'den, Çin'den sonra, sonra. E, emisyonunu yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık e, karbondioksit emisyonu yaklaşık 7 milyar ton civarındadır 6-7 milyar arası bir Amerika kadar e, karbon emisyonu karbondioksit emisyonu eklenmiş olacak sadece bu 14 proje yüzünden yani diğer bütün e, zaten var olan e, şeyler hariç ek olarak eklenecek karbonhidroksitemisyon. İnanılmaz bir rakam evet, bu. Bu üstelik bir de belki de şeyi de eklemek lazım bu noktada. Düşünce tarzımıza yardımcı olabilmesi açısından doğrusal bakılarak yapılmış bir hesap bu. Tabii. Yani yan kümülatif etkiler ve işte üstel hesaplar yok bunun içinde eksponansiyel şeyler. Yani geri besleme mekanizmaları. ...dedikleri bilim dünyasında fizik fizik kurallarını... Yani ...metan gazının mesela yol açabileceği... ...ya da albedo etkisinin işte buzların erimesinin... ...güneşin e, soğurulmasını güneşlerin arttırması gibi etkiler... ...hiç hesaba katılmadı. Sadece atılacak ekstra evet, karbondioksit karbon ve e, akı, akıl durdurucu rakamlar şey var. Etmesi. Ben raporun e, özet bölümünü ve tablolarını inceledim. Ee, anlamakta da biraz baştan güçlük çektim. Çünkü diyor ki bu 14 büyük dev proje yapılırsa eğer 2050'ye kadar e, atmosfere atılacak sadece bu 14 projenin atılacak olan karbondioksit miktarı e, 300 milyar ton ulaşıyor 2050'ye kadar. Ve bunun sadece bunun içerisinde doğalgaz, petrol ve kömür üçü de var. Üçüne dair de yatırımlar var. Mesela sadece kömürden kaynaklanan 50 milyar ton civarında. 30 milyar ton Doğal gazdan 260 milyar tonda en büyüğü bu oluyor. E, petrolden kaynaklanıyor ve hangi e, ülkelerin yatırımları bunlar ya da nerelerde yapılan yatırımlar? Bununla ilgili de bir harita var. E, haritaya göre e, toplamın içerisinde en büyük e, payı alan ülke tahmin edebileceğiniz gibi Çin. Bu karbon bombaları içerisinde bunlara karbon bombası demiş rapor. Birinci sırada Çin geliyor. Çin'in toplam şeyi 1 milyar 400 milyon tonluk kömür yatırımıyla birinci sırada geliyor. Çin'in batı şeyi, vilayeti, batı bölgesinde. İkinci sırada Avustralya'nın şeyi geliyor. Pardon ben ne dedim demin? 1 milyar 400 milyon değil. 1 trilyon 400 milyar. 1 trilyon. Ya, evet, yani, ben yanlışım. Avustralya 760 milyar ton da ikinci sırada. Arktik bölgesindeki e, eğer bu e, kuzey kutbundaki eriyen buzlardan açılan alanda petrol çıkartılırsa buradan 520 milyar ton. Endonezya'dan 460. Orada da yine kömür. 3. sırada kim? 3. sırada Arktik, Kuzey Kutbu. Kuzey Kutbu, evet. Bu, bütün büyük şirketler yani. Evet, Grönland, hepsi. Evet, Danimarka, yani Danimarka, Amerika, Norveç, Kanada, Dan Norveç Amerika, ve Rusya tabii. Evet. Endonezya dördüncü sırada geliyor büyük bir kömür şeyiyle. Bunların hepsi yalnız Avustralya, Endonezya ve 5 sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin kömür şeyleri, yeni kömür yatırımları genellikle dış satıma yönelik ileride. ...yatırımlar. Özellikle Avustralya'nınki... ...zaten hep öyle. Avustralya dünyayı... ...kömürle besleyen bir... ...ülke. 6 sırada... ...Kanada'nın... ...şeyi geliyor. Zift, evet, Zift, Zift... ...petrolleri yani. geliyor. 7 sırada... ...Irak'taki yeni... ...petrol kuyuları geliyor. 8 sırada Meksika körfezinde... ...bu... ...deep water vardı ya Horizon... ...onun evet. gibi yeni açılacak olan... ...platformlar... ...geliyor petrol platformları. 10. sırada Kazakistan'daki petrol platformları, 11. sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu shale gaz denen neydi? Kaya gazı. Kaya gazı diyorlar evet. Yatırımları. Şist, aslında iki ayrı farklı şey var orada da neyse. Yani çok karışık bir terminolojisi de bu var. Bu petrol olan değil yani eee şist petrolü değil. Bu kaya gazı. Evet. Çin sadece 11. sırayı almasına neden oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. 12. sırada Afrika var. 10. sırada kim var? 10. Kazakistan. Ha, Meksika 8 miydi? 8. Brezilya'yı atladım Brezi galiba. Evet. Brezilya 9. Brezilya orada, 9. Da, orada da yine e, açık deniz platformundan petrol çıkartılıyor. 10. sırada Kazakistan. 11. sırada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazı. 12. sırada Afrika'da gaz, yeni gaz yatakları e, işletmeye açılacak. 13. sırada Hazar Denizi e, doğal gaz yatakları. O, o da şey tabii. Kazakistan, Azerbaycan oluyor değil mi? Azerbaycan ağırlıklı evet. Ama galiba Kazakistan da dahil Öyle mi? olması lazım. 14. sırada ise Venezuela Venezuela'daki yeni e, zift petrol yine o da. Venezuela da en büyük şeylerinden onların da tamamını yakacağız dedi. Chavez bir yandan şeyi de savunuyor ama. Evet. Bolivar devriminin şeyini bir yandan da dünyayı yakmakta kararlı görünenlerden Bütün biri. Bütün bu 14 projenin toplamı... ...küresel karbondioksit emisyonlarını %20 arttırıyormuş. %20. Evet. Ee, ve diyor ki karbon bütçesini... ...2050'ye kadar %20 ile %33 arasında e, arttırmış olacak toplam kümülatif olarak. Sadece bu e, projeler ve bir... E, Basit grafik yapmış eğer bu projeler durdurulabilirse ve önlem alınabilirse şu anda 2050 2040'a kadar 2 derecenin altında 2050'yi demiyorlar artık 2040'a çektiler bu arada. Evet. 2040'a kadar 2 derecenin altında kalma şansımız %75 hala bu projeler durdurulursa hala %75 şansı var. Fakat durdurulmazsa büyük ihtimalle 5-6 derecenin garanti olduğu zaten bildiğimiz bir Evet bir de bir buna belki şeyi de ekleyebiliriz yani MIT'nin pek üzerinde durulmayan çok geniş çaplı Amerika'n en baba üniversitelerinden biri olan MIT'nin yaptığı şeyde de 24 ay kalmış hmm. olduğunu söylüyordu. Yani bu noktaya ulaşmak açısından geri dönüşü olmayan noktaya 24 ay içinde durdurulmazsa ondan sonra artık ıı, önlenemeyecek yükseklikte ıı, derecelere, sıcaklıklara gelecek. Noam Chomsky de bu son geldiğinde işte bir panel yaptık. Onu söyledi. MIT araştırmasına da atfen ben ne olacak bu dünyanın hali sorusunu sordum fırsat bulup 10 yıl sonra Tam 10 yıl sonra bir kez daha aynı soruyu sordum. O da cevap ben 24 ay filan bir şey kaldı. Yani bunu durdurmamız şart dedi. 10 yıl önce de demişti. 10 yıl önce bunu söylememişti. Zaten kendisi de bana sonunda şey dedi, cevap aynı mıydı dedi. Ben biraz daha kötüydü dedim. Evet dedi. Bu seferki <gülüyor> <biraz> <gülüyor> bu seferki biraz, biraz daha kötü oldu dedim. Evet. E, bu bana şöyle bir şey düşündürdü, önemli geldi bu haber e, ve rapor. Yani şimdi e, 90'ların başından beri ben iyi kötü bu e, değişik nükleer karşıtı harekette olsun termik santraller vesaireyle ilgili e, şeylere katılıyorum. Hep bir şey söylerdik biz, e, işte yeniler yapılmasın, yeni termik santraller yapılmasın ve genellikle de şöyle bir şeyle karşılaşırdık. Yani peki var olanlar ne olacak? ...hala da aynı şey konuşuluyor tabii. tabii. Yenilerine karşı çıkıyorsunuz ama yeni var olanları... ...yani hep bir ya hep ya hiç noktasına götürülüyor. Yani ya hiç olmayacak ya da sonuna kadar serbest bırak gibi bir man mantık, düz mantık yürüyebiliyor. Halbuki bu bize gösteriyor ki durum tam da böyle değil. Bizim yenilere mani olmamız şu anda yeni yapılacak olan termik santrallere... ...ya da kömür yatırımlarına, petrol yatırımlarına engel olmamız... Eskileri kapattıramasak bile şu anda bizi çok önemli bir kazanım kazanıma götürebiliyor ve işte 2 derecenin altında kalma şansını %75'e kadar çıkarabiliyor. Ama aynı zamanda bu hesabın içine herhalde şey de giriyor olmalı diye düşünüyorum. Yani mevcut termik, kömür yakıtlı mevcut termik santrallerin de mesela 15-20 yıl içinde de tedrici olarak devreden çıkıyor. Tabii %75 alması. olabilmesi için zaten şeyde de açıkça grafikte de görülüyor. Yine e, karbondioksit emisyonunun düşürülmesi gerekiyor. Yani bugünkü evet. haliyle sabit kalırsa e, senaryosu değil o ama sabit bile kalsa yine de 2 derecede kalma şansı hani çok olmasa da var. Evet, Ki, e, bu konuda e, 2.2 e, ufak Evet. Yani. Evet. 2 ufak ilave de bulunabilirim. Yani bir tanesi MIT araştırmasında şeyi net olarak söylüyorlar. Yani yüzde e, yılda her yıl yüzde üçlük bir artış oluyor atmosfere zaten bu karbon salımları. Atmosfer. Hatta bir ara yüzde beş oldu. Evet. Sene yani evet, şimdi son krizinde filan da Hı. etkisiyle Amerika'da düşüyor vesaire belli bir şey var. Yüzde üç ortalama bildiğim kadarıyla. Ama bunun... ...yüzde 5 azaltılması... ...her yıl yüzde beş azaltılması... ...şartıyla iki dereceyi... Hmm. ...tutturabileceği... ...ön şartı var işte... ...Chomsky'nin de sözünü ettiğini... ...Chomsky'nin sözünü ettiği MIT raporunda... ...ve ikinci noktada da... ...tabii dünyadaki bilim... ...insanlarının büyük çoğunluğu... ...bu konuda hükümetler de... E, ...okey dediler buna... ...daha önceki iklim toplantısında... ...yani iki derecede tutmamız lazım... Ama önemli. Kopenhag bunu, işte. bunu diyor. Bunu diyor. Önemli Çok önemli, en önemli diyebileceğim bilim insanları da 2 derece fazladır diyor. Bizi kurtarmaz diyenler da var. De, ben de var. Tabii yani. zaten ben de hani mevcutlar kalsın demek istemedim. Ama e, yeni yapılacaklara karşı çıkmak bile tek başına evet. yani bir ya hep ya hiç e, değil, karamsarlığına değil. kapılmamak Hı -hı. gerekiyor. E, mesela Greenpeace'in Türkiye'de, e, Türkiye Greenpeace'in yaptığı Hı. açıklamada bunun paralelinde Türkiye'deki durum ortaya. Biz ilk 14'e girememişiz çok şükür ama... ...Türkiye'de durum hiç parlak değil... ...50'ye yakın yeni termik santral şeyi var... ...ve bunlardan sadece bir tanesinin... ...Afşin Elbistan'da yapılacak olan... ...8 bin megavatlık yeni ünitelerin... Evet. ...termik santrallerin... ...toplam... ...40 yıllık ömürlerinde toplam... ...2 milyar ton, yılda 70 milyon ton... ...karbon evet. dioksit boca edeceğini... ...ve bir karbon bombasının da... ...Afşin Elbistan'da tek başına... ...yaratılacağını söylüyor. Çünkü şu anda zaten... Ee, ne kadarlık var orada 5000 megawatt var galiba Bir de buna 8000 megawatt eklenecek yani inanılmaz bir kompleks. Mı evet mi var? Onu yanlış söylemeyeyim, düzeltirim. E, bakıp ama 1, bin MW daha eklenmesi evet. inanılmaz bir şey. Ve o dünyanın en büyük karbon bombasını falan oluşturacak. Tek başına bir tek, başına. Bir tek başına. ünite bir, bir olarak. bir ünite evet. olarak da ya yani o konuda dünya rekorunu da Türkiye eline geçirmiş olacak. E Hı. zaten geçen sene de ironik konuşmak istemiyorum ama geçen senenin kömür yılı ilan edilmesi 2011'in Evet. Ee, herhalde bu bu mentaliteyle çok zihniyetle çok yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ama, ama ama çok da endişe etmeye gerek yok. Çünkü çok önemli bir haber okudum ve ben bu haberi okurken bir an umutlanmadım da değil. İtiraf ediyorum. Ama sonuna doğru söyleyeceğim durumun maalesef öyle olmadığını. Bir şey Guardian'da çıkan yeni bir haber dün çıktı. Bu ne diyorlar? Geoengineering diyorlar ya. E, jeolojik, mühendislik. jeolojik mühendislik. Yani aslında jeoloji mühendisliği gibi anlaşılıyor. O yüzden e, öyle e, çevirmedim e. ama yapılan iş şu birtakım müdahalelerle e, karbon e, işte dünyanın yeryüzünün karbon emme kapasitesini arttırarak e, atmosferdeki karbondioksiti temizlemek ve iklim değişikliğinden kurtulmak için birtakım çözüm yolları aranıyor. Bunlardan bir tanesi Almanya'da bir grubun ciddi bir araştırması var. Ve diyorlar ki özetle eğer e, okyanuslara e, olivin denen bir e, madde. Magnezyum demir silikat e, karışımı bir molekül. Demir gibi bir şey. E, bu şeyde yeryüzünde çok bol bulunan yani yine yer altından çıkartılması gerekiyor ama çok bol bulunan bir maddeymiş. Bunun e, şeyi e, çok büyük miktarlarda... E, ...okyanuslara boca edilmesi durumunda okyanusların e, karbon emme kapasitesinin arttırılabileceğini... Planktonları çünkü değil mi coğaltıyor. Evet ve en önemlisi de e, o, okyanusun asitliğini azaltıyor. azaltıyor. Bazik hale getiriyor okyanusu ve karbondioksit emme kapasitesini arttırıyor. E, ve bunun gerçekten çok önemli bir e, şey olabileceğini katkı olabileceğini falan uzun uzun açıklıyorlar. Fakat e, sonradan şöyle sakıncası bir ne? sakıncası yani şimdi birincisi e, tabii bir takım şeyler olabilir. E, beklenmedik sonuçları olabilir. Çünkü siz sonuçta denize e, bir mineral boşaltıyorsunuz. Yani ne olacağını bilemezsiniz. Fakat asıl ilginç tarafı o değil. Asıl ilginç tarafı şu. O kadar büyük miktarlarda milyarlarca ton e, toz dökmekten bahsediyorlar ki bu milyarlarca ton tozu mineral olivin. ...denen şeyi... ...veya olumin madenin işte her neyse... ...bunu işe yarayabilecek... ...kadar dökebilmek için... ...bir yıl boyunca hiç durmadan... 100 tane büyük geminin... ...sürekli çalışarak okyanusa çıkıp... ...bunu boşaltıp geri gelmesi gerekiyor Bir de çık, kazması artı, için... ...artı, ne, ne kadar evet, artı, artı bunu... Yer, yer altından çıkartmak için yapılacak olan... ...madencilik faaliyetinde... ...inanılmaz bir enerji harcanacak... ...bu gemilerin okyanusa gidip gelmesi için... ...yüz gemi yıl boyunca çalışacak bunun için harcanacak olan petrolü falan hesaplayınca değmez demişler. <gülüyor> Bravo. İyi bir sağduyulu bir karara varmış. Kesinlikle ]mış. adam yani çok güzel bir şey açıklıyor. Bu gerçekten işe yarayabilir diyor yani ama yani hesapladık değmiyor. Maliyetine <gülüyor> değmiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kollektif yani intihar paktı aslında. Sonuçta bir bir konuşmasında bu kapitalizmi hani eşler arasında yapılan bir şey oluyor ya intihar anlaşması. Birlikte öldürüyorlar kendilerini. Andre Gors'un. Andre Gors bir tanesi. Başka da var. Ve kapitalizm böyle bir şey halini almış durumda. Koliktif intihar değil mi? Neyse moralimizi bozmayalım. O yüzden şimdi bir güzel bir şarkıyla devam edeceğiz Carmen Miranda ile. Com sua harmonia traz alegria Em salsa, mel e canoê Ai, ai, ai, ai E o que traz no seu tabuleiro Vem de praioio, vem de praia, ai, ai Em salsa, mel e canoê E vem de vatapa, e vem de caruru E vem de mungunzai, vem de umbu Seu tabuleiro tem de tudo que convém Mas só lhe falta, ai, ai, belenguendês Ai, ai, ai, ai é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria salsa América No ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai em salsa American Noei Ai, ai, ai, ai E o que traz no seu tabuleiro Vem de praioioi, vem de praia ai, ai. Em Salsa Americano, ei ai ai ai ai. Ai ai, ai, ai, ai, ai ai, ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai Em Salsa Americano, ei Evet iklim değişikliği haberleriyle bu kadar içinizi kararttıktan sonra Carmen Miranda'dan South American Way'i dinleyelim dedik. Evet çok eğlenceliydi, güzeldi. Ama küresel ısınma, küresel ısınma diyorlar ama çok soğuk bir kış geliyor bu nasıl iş e, diyenlere bir haber şimdi. E, müthiş bir haber. Bu da bugün yayınlandı. E, muhtemelen Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım küreği çok ağır bir kış bekliyormuş. Şubat ayında ağırlıklı olarak. Neden? Çünkü e, tamamen Anlamadığım benim, okudum ama hakikaten anlamadığım bir mekanizmayla stratosferik bir fenomen, stratosferik ısınma fenomeni gerçekleşmiş. Şu anda olmuş bu. bunu Yine tabii ki nedeni küresel ısınma. Ve bu en basit anladığım kısmını sadece söyleyeceğim. Arktik bölgede bu polar vortex deniyor ya, orada Arktikteki havayı, İkiye bölüyor. Duvar çekiyor evet. değil mi? Araya set çekiyor. Ve diyor ki aynı kapağa açılmış bir buzdolabı gibi e, soğuk hava aşağıya doğru e, güneye doğru hücum ediyor. Ve a, özellikle Kuzey Amerika'da çok ağır bir kış bekleniyormuş. Bu nedenle şu anda e, ve genellikle bu e, Sudden Stratosferic Warming Event bunun ismi. Yani ani stratosferik ısınma hadisesi denen olay gerçekleştikten 10 gün sonra falan. Bu şey gerçekleşiyormuş Büyük soğuk dalgası Bu da herhalde işte Şubat gibi oluyor Türkiye'de bundan etkilenecek mi bilmiyorum Bunu yazmıyor tabi ama böyle bir şey var Evet bu da çok yani Şu anda da İngiltere'de çok ciddi bir Evet Fransa'da var. da öyle evet, Avrupa'da kasıp kavuran Yani tersine kasıp kavuran Soğuktan kasıp kavuran bir durum var İşte bu önümüzdeki yazın da muhtemelen gelmiş geçmiş en sıcak yaz olarak geçmesi ihtimali de çok kuvvetli ihtimal. Bütün hesaplar onu gösteriyor yani bizim rastladığımız. Evet. Fakat yani durum bu. Obama'ya ne diyorsun Ömer abi? Obama'nın son neydi? Göreve başlama konusunda bir iklim aktivisti gibi konuşması. Evet, yemin töreninde evet. oldu değil mi? Ee, benim yorum çok net. Kürsünün arkasını göremedik. Ayağını havaya kaldırmıştı <gülüyor> tek ayağını. <gülüyor> Dinleyelim mi acaba? Ee, bir şeyin e, Obama'nın e, yemin töreninde iklim değişikliğiyle ilgili söylediklerini dinleyebilir miyiz? Geliyor galiba yavaş yavaş. Ne Ne diyor? yani özellikle. yani şöyle diyor sanki e, iklim bu aynı hani bizim e, hükümette bazen benzer konuşmalar e, olur ya. E, sanki muhalefet partisi lideri konuşur gibi bir tarzda e, çok önemli bunu yapmazsak e, işte mahv olduk gibi konuşuyor bir dinleyelim. We <gülüyor> Some may still deny the overwhelming judgment of science, but none can avoid the devastating impact of raging fires, and crippling drought, and more powerful storms. The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes difficult. But America cannot resist this transition. We must lead it. We cannot cede to other nations the technology that will power new jobs and new industries. We must claim its promise. That's how we will maintain our economic vitality and our national treasure. Our forests and waterways, our croplands and snow peaks. That is how we will preserve our planet, commanded to our care by God. That's what will lend meaning to the creed ...en sonunda da cumhuriyetçilere... ...ve dincilere özellikle... ...bir mesaj da verdi... ...yani aşırı şeylere... ...bu Tanrı'nın bize verdiği... ...gezegeni... ...gezegeni ancak böyle koruyabiliriz... ...diye bitirdi... ...aslında söylediği şeyler güzel tabi... ...tanrısal görev ama işte ben baktım şimdi... ...dinlerken görünüyordu görünüyordur... ...tamamen havada hiç yok yani... ...ne dediğini kısaca özetleyeyim... diyor ki işte... Eğer bu e, iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almazsak e, çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara e, ihanet etmiş oluruz diyor. E, hala bazı bilimin e, gerçeklerini inkar edenler var e, ama kimse bu orman yangınlarını, bu e, kuraklığı ve bu işte kasırgaları inkar edemez e, diyor ve Amerika'nın bu değişime artık direnemeyeceğini ve öncülük etmesi gerektiğini bunun Amerika'nın enerji e, geleceği açısından da önemli olduğunu söylüyor. Şimdi burada tabii insan şöyle düşünüyor bir geçmiş dört yıl olmasa biraz heyecanlanabilirdi e, insan gerçi ama bir yandan da Bush dönemini düşününce yani e, James Hanson'ı E, sansürleyen işte iklim değişikliği e, bilimini neredeyse ortadan kaldırmaya çalışan bir dönemden sonra bir başkanın çıkıp hani e, ne denir yalan da olsa söyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamamen öyle. Yani çok e, şöyle de bir şey var. O kadar gerçeklikle o kadar büyük keskinlikler var ki yani EPA denen işte çevre koruma kuruluta Nixon döneminde halkın baskısıyla kurulmuş devlet denetleme mekanizması şeyi, çevreyi korumak mekanizmasının başındaki kadın Lisa Jackson'dı galiba uh -huh. adı istifa etti ve sebebi şey olarak sızdı e, dedikodu kabilinden e, bu yeni, keystone excel bu zift petrollerini akıtacak petrol boru hattına onay vereceğini ...anlamış Obama'nın... Hmm. ...ve buna ortak... ...buna tamamen karşıymış kadın... ...buna ortak olmamak için istifa etmiş... E ...Steven Chu'nun istifa edeceği söyleniyor... ...enerji bakan... ...o da önemli bir bilimci... E ...fizikçi ve... ...tamamen küresel iklim değişikliğinin... ...çok büyük bir problem olduğunu... ...söyleyen bir adamın istifa edeceği söyleniyor... ...takımı yok yani... ...zaten daha önceki istifaları da biliyoruz... ...dolayısıyla bu çok inandırıcı değil. Climate Progress'te mesela bu haber tabii bütün Amerika'nın özellikle bütün iklim değişikliği ile ilgililerinde şu anda en üstte Amerika Obama Şahin konuşmalar yaptı falan diye fakat e, yorum bölümleri tamamen dalga geçmekle meşgul. Mesela bir tane şöyle demiş. Dear Mr. President, talk is cheap. Yani istediğim <gülüyor> ucuz konuşuyorsun ee, yani. Sayın başkan diye bir yorum yapmış hakikaten tamamen bir yerde sadece olumlu şöyle bir şey okudum ee, birisi de şöyle bir yorum yapıyor Belki bu Kiston Excel'in iptalinin bir ön Hı. habercisi olabilir ki onun da maalesef aksine ey, epey işte biraz önce de sözün ama henüz belli olmadı Hayır olmadı bugünlerde olacak fakat ya yani, o bence işte o turnusol kağıdı mı derler Evet o ya olacaktır. bu konuşmayı yapıp 3 gün sonra Nasıl ki istone eksele okey Derse olay bitmiş demektir Onaylamazsa o zaman Başka umut verici gelişmelerde e, Aktivistlerin Ve çevre e, e, şeyler, Mücadelecilerinin Ona destek vermesi O zaman çok daha anlamlı bir hale Gelebilir tabi yakında, Çok yakında evet, göreceğiz evet. yani bunu Ama ben e, hakikaten Tek ayak üzerinde epey kıtır attığı kanaatindeyim yani <gülüyor> yalan söyledi hatta daha açıkçası ve bunun sebebi de bir raporda var bugün elimizde olan bir raporda bir yorum getireyim hiç çevreyle ilgisi yok bunun ama e, dünden gelen bir haber dünyanın en zengin 100 kişisinin sadece geçen yılki karları karları yoksulluğu 4 kere bitirebilecekmiş Dünyada o hesaplanmış. Kaç kişinin? Yüz. Yüz kişinin. İki küsur milyar dolarlık gelirleri var. Kişisel gelirleri Net mi? gelirleri, kişisel gelirleri sadece 2012 için. E, dolayısıyla da <gülüyor> Obama'nın çok büyük bir şans olduğundan emin <gülüyor> değilim. Samimi bile olsa. <gülüyor> Samimi bile olsa böyle bir sorun çıkıyor ortaya işte. Evet. Son bir haberle bitirelim. 27 Ocak'ta, 4 gün sonra Bulgaristan'da önemli bir referandum var. Nükleer enerji, yeni nükleer santrallerin yapılıp yapılmayacağını referanduma sunuyor Bulgaristan. Merakla bekliyoruz. Şu anda onunla ilgili bir kampanya yürütüyor Bulgaristan'daki yeşiller ve nükleer karşıtları. Bakalım ne olacak? Fukushima'daki ev, civarında yüzen balıkları, murasoy, murasoy balıklarının rakamı da herhalde elde hele şey. bin beker elde değil mi? Doğru. Evet. Yani 2540 defa o normal kabul edilebilirdi uzun 2540 katı daha evet. fazla radyasyon vermiş parlaklarda ve şimdi işte 1 yıldan çok daha fazla zaman evet, geçti. Sushi e, diyorsunuz yani. <gülüyor> evet. Parlak ışıl ışıl sushi. Sushiler. <gülüyor> Evet ama bunun yanında yine de ben iyimser haberle bitiriyorum ee, Japonya e, Fukushima'nın açıklarına hem de Fukushima santralinin 16 kilometre açığında dünyanın en büyük offshore yani deniz üzerindeki rüzgar santralini kurmaya karar vermiş nükleersiz.org'dan bu haberde bu da iyi bir haber, bu, bir, iyi bir, haber. bir de belki de şeyi de ekleyebiliriz dersimde de baraj, baraj yapılmayacağı haberi de Ankara evet. 8. İdare Mahkemesi'nden geldi o da Bozkaya da HES projesini iptal etti tümüyle iptal etti bu da önemli önemli bir haber inşallah iyi haberlerle devam ederiz gelecek hafta görüşmek üzere hoşça hoşçakalın, hoşçakalın.